Hikmetli izlenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den tüm yaşlılara, tüm kardeşlerimize, tüm öğrenci kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz Akı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen sor soru ve sorunları inşallah kendisine yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Övülmeye layık olan, övme hakkı olan Rabbimizdir. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamde bir tek layık olan O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan Alemlerin Rabbidir. Selatü selam Allah'ın nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine <gülüyor> olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Efendim, özellikle hoş gelmişsiniz. Hoş nasılsınız efendim? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Teşekkür ederiz. Efendim, İstanbul'dan Ertuğrul Dündar, Selamun Aleyküm hocamıza bir sorun var. Namazda iken bin bir türlü küfür sözleri geliyor aklıma. Bazı hocalar bu imanın <gülüyor> kuvvetli olduğundandır diyor. Bu ne kadar do doğrudur? Saygılar hocama demiş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Elhamdülillahirrabbilalemin Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin Ve, ve ila cemil el evliyeyi Elhamdülillahirrabbilalemin Namazdayken akla gelen vesvese olsun küfür sözler olsun her ne gelirse gelsin eğer Allah'tan başka bir şey gönlümüze geliyorsa Allah'ın huzurundan durmaktan başka bir şey gönlümüze geliyorsa bir sorun var demektir. Evet vesvese imandandır. Bu doğru ama imanlı kişiye Allah, şeytan vesvese verir. Ama mutlaka o vesveseyi tedavi etmek lazım. Vesvese ister şeytandan gelsin, ister nefisten gelsin. Mutlaka tedaviye ihtiyacı vardır. Eğer tedavi edilmezse kul Allah'ın huzurunda duramaz. Dolayısıyla namazı miraç olmaz. Nerededir sorun? Bu sorunu nasıl halletmek lazım? İmanın çokluğundan dolayı değil. Vesvesenin çoğluğundandır. Sorun yine iman sorunudur. Allah'ın huzurunda, miraçta durma sorunudur. Eğer namaz kılarken, namazımız miraç olsa, yani ruh itibariyle, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam miraca çıktığında durduğu yerde dursak bu durumda şeytanın herhangi bir yuva söze vermesi mümkün müdür? Kesinlikle hayır. Değil küfür sözler kendimizden bile haberimiz olmaz. Yani Rabbimizin huzurunda öyle bir duruşla durmamız gerekir ki kendimizden bile haberdar olmamamız gerekir. Alemlerin Rabbinin bizi yaratan Rabbimizin huzurundayız. Şeytan göklere çıkamaz, arşa çıkamaz. Eğer şeytan bize vesvese veriyorsa bu durumda biz de arşa çıkamadık, göklere çıkamadık. Miraca çıkamadık demektir, namazda duramadık demektir. Evet, Yapmamız gereken şey miraca çıkmaktır, Rabbimizin huzurunda durmaktır. Daha önce anlatmıştık. Nasıl ki savaş esasında Hz. Ali Efendimiz'in Bacağına ok saplanıyordu. Evet, çıkaramayınca ben namaza durayım. Öyle çıkarın. Dediler. Namaza durdu. Oku çıkardılar. Evet, selam verip ne yaptınız diye soruyor. Kendini bile hissedemedi. Allah'ın huzurundayken Varlığını bile hissetmedi. Namaz müminin miracıydır, budur. Namazı miracı olan bütün sahabe böyledir. Namazımız miras olmayınca, yerde sürününce şeytan bin bir türlü vesvese verir, vesveseyi nefse verir, nefis de alır, onu önümüze koyar, bizi onunla meşgul eder. Küfreden kimdir? Küfreden de şeytanın ta kendisidir. O elbette ki şeytanın verdiği vesvesedir, o biz değiliz ama ona taviz vermemek lazım. Taviz vermemek için de evet mirajda durmak gerekir, huzurda durmak gerekir ki bu vesvese olmasın. Bu küfür sözler, küfür haller olmasın. Zaten bunu böyle yaptığımızda bir de göreceğiz ki ne şeytan kalmış, ne onun verdiği vesvese kalmış, ne oradan nefis kalmış, ne oradan varlık kalmış. Bir tek bizi yaratan Rabbimizin huzurundayız. Bir tek O'nu biliyor ve O'nu tadıyoruz. İnşallah böyle yapmaya çalışırız. Bunun olabilmesi için de mutlaka secdenin uzatılması gerekir. <gülüyor> Allah öyle buyuruyordu, secde et, yaklaş. Eğer <gülüyor> secde edip yaklaşırsak, Rabbimize yaklaşırsak, Şeytan, iblis, onun vereceği vesvese oraya yaklaşamaz. Biz yaklaşamadığımız için bu sorunu, bu sıkıntıyı yaşarız. Eğer secdeyi uzatıp secdede dua edersek, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, Ruku, tesbih yeri, secde dua yeridir. Kur'un Allah'a en yakın olduğu ani, secde anidir. Öyleyse secdede secdeyi uzatın, secdeyi çoğaltın. Secdede dua edin, secdede Rabbinizden isteyin buyurdu. Evet, yapmamız gereken şey secdeyi uzatmaktır ve orada dua etmektir. Kendi lisanımızla. Bunu yaptığımızda göreceğiz ki Allah'a o yakınlığı tadacağız. Tadı Rabbimizle beraber olacağız. Rabbimizin huzurunda olacağız. Oraya şeytanın vesvesesi zaten ulaşmaz. Aştan, muhabbetten başka bir şey orada olmaz. Evet. Efendim Hasan Dereci imanın kalbe yazılması nasıl olur? Yazılması için ne yapmamız lazım? Allah razı olsun demiş efendim. Amin. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Bir cemaat başka bir memleketten gelip iman ediyorlar. İslam'a giriyorlar. Resulullah Efendimiz ona, onlara gerekeni anlatıyor. Onlar da kabul ediyorlar. Sonra onlar derler ki biz iman ettik. Allah ayetini indiriyor. Biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. İman kalbinize yazılmadı. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. İslam'ı kabul ettik. Yani bütün olarak, toptan olarak Müslüman olmayı, mümin olmayı kabul ettik deyin. İman daha kalbinize dahil olmadı. Dahil olması için ne gerekiyor? Dahil olması için kulun çaba gayret sarf etmesi gerekiyor ki bu imanı kazansın. Evet. Allah bu imanı o gönüle indirsin. Buna karşılık Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmamış. İmanın dahil olduğu bir kalp nasıl bir kalptır, nasıl bir gönül haline sahiptir? Onlar sevdiği Allah'ı sever, sevdiğini Allah için sever. Allah'ı sevdiği için sever. Sevdiği Allah için olunca o Allah neyi seviyorsa onu sever. Kimi seviyorsa onu sever. O onun elinde değildir artık. O iradesiz olarak böyle sever. Aynı şekilde bu imanı kaybetmekten de atışya düşmekten korkar gibi korkar. Bu imanı kaybetmenin küfür olduğunu bilir. İmanı perdelemek olduğunu, hakikati perdelemek olduğunu bilir. Evet, bunun belirtisi vardır, arametleri vardır böyle. İman bir kalbe dahil olunca o genişler, latif sahralar gibi genişler buyurdu Resulullah Efendimiz. Allah'ı sever, Allah'ın sevdiğini sever, Allah için sever. Aynı şekilde Allah'ın sevmediğini de sevmez. Bu da onun imanın kalbe dahil olduğunun alametidir. Eğer gönül böyle değilse iman kalbe dahil olmamıştır. İmanın kalbe dahil olabilmesi için kabul ettikten sonra malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etmesi gerekir. Böyle olunca, bunu, bu tavrı ortaya koyunca, bundan dolayı bu imanı kazanır, bu imanı hak eder ve öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, iman bir nurdur, Allah onu kulun kalbine indirir. Neye karşılık? İmanı, İslam'ı kabul ettikten sonra malıyla, canıyla cihad ettiğinden dolayı o kazanıyor, Onun kazanması gerekir. Yoksa anadan, babadan, memleketten böyle bulunduğu yerden Mirat olarak kalan bir şey değildir. Kendi çabasıyla kurun kazandığı bir nimettir. Dünyadaki tek nimettir. Öz nimettir. O olmazsa insan ebedi hayatını kaybeder. Ondan daha büyük bir nimet düşünülemez. Yoktur zaten. Bir nimet ki bize hem dünya saadetini hem ebedi ahiret saadetini kazandırıyorsa ondan daha büyük nimet olmaz. Bu durumda bütün insanlara ben müminim, İslam'ı kabul ettim, Müslüman oldum diyen herkes bu imanı kazanmak için çaba gayret sarf etmelidir. Çaba gayret sarf ederken mutlaka sebeplere, vesilelere sarılmalıdır. Eğer sebebe, vesileye sarılmazsa, ben kendi kendime bunu kazanayım derse evet, gene bunu kazanmayı beceremez. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı saralım. Bu durumda, bulunduğu yerde mutlaka Allah'ın ipine sarılan bir cemaat vardır. Onlarla beraber olup Allah'ın ipine onlarla beraber sarılması gerekir ki Allah'ın emri yerine gelmiş olsun. Yoksa Allah böyle buyurdu ama ben kendi kendime de yaparım derse kibirlenmiş olur. Allah'a karşı kibirlendi. Allah'ın vahyine karşı kibirlendi. Ben yaparım dediyse bu durumda Allah doğru söylemedi demiş olur. Böyle biri imanı kazanır mı? Kazanmaz. Bunu yapmaya başladığında zaten Allah'ın ipine beraber sarıldığında görür ki o iman nuru kalbe iner. Bu cemaat hak üzere bir cemaat olması gerekir, sirat-i müstakim üzere bir cemaat olması gerekir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini isteyen bir cemaat olması gerekir. Tek kelimeyle o cemaatın peygamber varisinin başında olduğu bir cemaat olması gerekir. Allah dostlarının bulunduğu bir cemaat olması gerekir ki, onlarla beraber o imanı kazansın, o dostluğu kazansın, o sadakati kazanabilsin. Yoksa, yoksa kendi kendini kandırmış olur, ne kadar ciddi, ne kadar samimi olursa olsun, o imanı kazanamaz. Evet. O cemaatin içinde bulunurken de sadece orada bulunmak yetmiyor. Gerekeni yapmak lazım. Bir ve beraber olmak lazım. Beraber Allah'ın ipine sarılmak gerekiyor. Beraber Allah yolunda cihad edip cehdetmeye etmeye, çaba gayret sarf etmeye çalışmak gerekiyor ki o cemaatin içinde bulunurmuş olsun. Yoksa sadece işte biz onları seviyoruz demek ve iş bitmiyor. Onlar gibi yapmaya çalışmamız gerekir ki kazanmış olalım. Yoksa maşa giden seyirciler gibi olmuş olur. Orada istediği kadar tezahürat yapsın. Bu ona bir şey kazandırmaz. Sadece yorulur. Kim kazanıyor? Maçı oynayanlar kazanıyor. Yani oynamak lazım. Allah'ın bize verdiği imkanı değerlendirip Allah yolunda Allah'a Allah yolunda hizmet etmek için çaba gayret sarf etmek gerekiyor. Bunu yaptığımızda göreceğiz ki evet. iman kalbimize iner, dahil olur, yazılır. O zaman bunun ne demek olduğunu anlarız. Kur bir de bakar ki Allah'a aşıktır. Evet. Efendim Konya'dan Kemal Ergün. Selamun Aleyküm. Diğer TV'yi al. severek izliyoruz. Çok güzel bir kanal. Sonra sorusunu sormuş efendim Sor, Torunum AK Parti gençlik kollarında Bizim AK Parti'ye Oy vermemizi istiyor Fakat AK Parti 2006 yılında Zinayı suç olmaktan kaldırdı Biz de bunu bildiğimiz için Eğer oy verirsek bu suça Ortak olmuş oluruz Torunum da oy vermezseniz bir daha sizinle Konuşmam bir daha evinize gelmem diyor Bu durumda ne yapmamız gerekir Evet Oy kullanmak bir sorumluluktur eğer oyumuzu kullanmazsak, mutlaka ters tarafa yardım etmiş oluruz. Ama işlerinden hangisini hayırlı görüyorsak, hangisini vatan için, millet için, insan için, insanlık için Allah yolunda yürürken kim yardım edecekse, kim mümince yaşamanın önünü açıyorsa kim İslam'ın öğrenilmesi için çaba gayret sarf ediyorsa mutlaka onu tercih etmemiz gerekir. Aynı şekilde hüküm verirken, biri hakkında hüküm verirken, birileri veya bir parti hakkında hüküm verirken mutlaka yanlışlarını bir kefeye, doğrularını bir kefeye koyup öyle hüküm vermemiz gerekir. Yani Allah nasıl Emretmişse, nasıl yapıyorsa bizim de öyle yapmamız gerekir. Kıyamet günü Allah bir kulü huzuru alırken nasıl muamele ediyor? Günahlarını bir kefeye koyuyor, sevaplarını da bir kefeye koyuyor. Sevapları ağır geliyorsa cennete. İyilerden sayıyor onu. Geriye kalan günahlarını yok sayıyor. Bizim de öyle yapmamız gerekir. Güzel yaptıklarını bir tarafa koyuyoruz. Yanlışlarını da bir tarafa koyuyoruz. Eğer güzel tarafları ağır geliyorsa bu durumda onları iyilerden saymamız gerekir. Yok, bir tane yanlışı var diye o o yanlışla hesaba çekmek doğru değildir. Hesabı mutlaka böyle yapmamız lazım. Hükmü de böyle vermemiz lazım. Mümin feraset sahibidir. Mutlaka ferasetiyle bakar ve bunu anlar. Ne yapması, nasıl yapılması gerektiğini bilir. Evet. Efendim Ceren Yıldız kalp gözünü ve kalp gözü açık bir insanda olan özellikleri anlatır mısınız? Allah razı olsun demiş efendim. Amin. Feraset başka bir şeydir. Basiret başka bir şeydir. Feraset anlamaktır. Doğruyu anlamaktır. Hakkı, hakikati anlamaktır. Allah'ın vahyiyle nazar edip Allah'ın muradını anlamaktır. Aynı zamanda bu hikmettir. Feraset sahibi, hikmet sahibidir de. Ama basiret bunun ötesindeki bir şeydir. Feraset, basiret için basamaktır. Feraset olmadan, hikmet olmadan basiret olmaz. Mümin önce bütün varlığı, bütün kainatı, Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri, olayları, meseleleri bir ayet olarak okur. Okursa neyi anlar? Rabbinin muradını anlar, hikmeti anlar. Ferasetle baktı, Kur'an ile baktı, vahiy ile baktı, Resulullah Efendimiz ile baktı, onun bakışıyla bakıp onun anladığı gibi anladığı bu feraset. Bu feraset hikmeti getirir, bu hikmet basireti beraberinde getirir. Bu bir anda olabilecek bir şey değildir. Bu basiretin olabilmesi için mutlaka bir basiret ile beraber olması gerekir. Yani bir mürşid-i beraber olması gerekir. Önce ferasetle bakarken onunla bakar, onunla anlar, feraset sahibi olur, hikmet sahibi olur, sonra bunun meyvesi olarak peşinde ne gelir? Basiret gelir. Yani kalp gözünün basiretinin açılması gelir. Basiret Ruhun görmesidir. Kalp gözü deyince bunu böyle anlamak gerekiyor. Göz olarak değil ruhun görmesi. Ruh görürse neyi görür? Göremeyeceği bir şey olmaz. Rabbinin cemalini müşahede etmiş ruh. Evet, başka neyi görebilir? Evet, gökleri görebilir, melekleri görebilir, peygamberleri görebilir, sahabeyi görebilir, geçmiş zamanı görebilir, önceki, sonraki zamanı görebilir. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Evet, bu da birden olmuyor. Bu da yavaş yavaş açılır. Önce arada bir açılır, arada bir. Tefekkür esnasında açılır, namazda açılır, zikirde açılır. Manevi olarak, gerçek alemden, hakiki alemden seyrettiği her şeyi kul basiretiyle görmüş olur, ruhuyla görmüş olur. Allah sıradan bir insana da onu gösterir. Rüyada gösterir mesela. Mesela biri gerçekten Resulullah Efendimiz'i görmüş olsa, onu basiretiyle görmüştür. Başka bir alemden müşahede etmiştir onu. gönünde e, akseden peygamberini gören değil, gerçek manada görürse yalnız. Eğer o Allah'ın cemalini müşahede etmeye e, hak kazanmışsa, Görebiliyorsa evet, Gerisini ona göre anlamak gerekiyor Göremeyeceği bir şey olmaz Bu sürekli midir? Kesinlikle hayır Bunu da böyle anlamak gerekiyor Allah dileyince gösterir Dilediğinde gösterir Dilemediğinde istediği kadar baksın Bir adım ötesini bile göremez evet. e, Manevi olarak Bütünüyle oraya bağlıdır Allah dilediğini gösterir. O da basiretle onu görür ve müşahade eder. Dilediğini de göstermez. Evet, bir adım ötesini göstermez. Evet. Efendim sözel görsünler. Hayırlı yayınlar. Sevgili mürşidimiz olsun. ve sunucu kardeşimiz. Bütün peygamberler Hz. İbrahim'in soyundanlıdır. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Habil değil de neden Kabil'in soyundan gelen insanlar Dünyada türetilip soyları çoğalmıştır Ayrıca Tevrat'ta geçtiği üzere Nuh tufanından sonra Allah Celle Celaluhu Neden bir daha dünya böyle bir vermeyeceğini vermeyeceği için söz vermiştir Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'den sonra Allah Celle Celaluhu bizimle olan ilişkisini kesmiş midir saygılar?" demiş Efendim. Allah razı olsun. Kardeşimiz dört soruyu peş peşe sormuş. Evet, Allah Adem'in, Nuh'un ve İbrahim'in soyundan peygamberler göndermiştir. Onun soyuna peygamberliği vermiştir. Burada anlamamız gereken başka bir şey daha vardır yalnız. Nebi başka, Resul başkadır. Evet, Nebiler onun soyundan gelmiştir. Onun soyundan aynı zamanda Resuller de gelmiştir. Ama onun soyundan olmayan, soyundan olmayan başka birçok Resul göndermiştir. Onun soyundan değil ama onunla beraber birçok Resul göndermiştir. Son soruya da ilave olsun. Resulullah Efendimiz'den sonra Allah insanı başıboş bir bırakmıştır. Haşa. O'nun, Resulullah Efendimiz'in varisleri aynı zamanda O'nun gerçek manadaki Resulleridir. Bütün ümmet Resulullah Efendimiz'in Resulüdür ama O'nun varisleri aynı zamanda Resulleridir. Mutlaka her devirde, her zamanda, kıyamete kadar vardır ve olacaktır. Evet, Resul elçi demektir. Neyin elçisi? Vahyin elçisi. Resulullah Efendimiz'in elçisi. Bu durumda ne oluyor? Resul oluyor. Bütün ümmet bunun adayıdır. Herkes yapabildiği kadarıyla Resul olmuş olur. Resulullah Efendimiz'in Resulü olmuş olur. Ama gerçek manadaki Resul, evet, onun varisleridir. Yani Mürşid-i Kamillerdir. Allah hiçbir devirde, hiçbir zamanda insanları bunlardan e, mahrum etmez mutlaka her devirde, her yerde, her zamanda bunlar vardır ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Evet, Hazreti İbrahim'in soyundan en son, onun soyundan Nebiler gelmiştir, Resuller gelmiştir. Ama bununla beraber diğer insanlardan da Allah'ın Resulleri gelmiştir. Allah onlara o Resulluğu vermiştir, göndermiştir ve kıyamete kadar da bu böyledir. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Doğruşu böyledir. Mesela Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki İbrahim kavmini imana davet etti. Evet, iman etmediler. İşlerinden bir tek Lut iman etti dedi. Lut, Hazreti İbrahim'in soyundan da değildir Onu da Evet, başka biri değildi. Gönderdik buyurdu. Aynı zamanda Allah'ın resulüdür. Ama nebi değildir. Nebi kim? Hazreti İbrahim. Yani Allah Hazreti İbrahim'e vahy ediyor. Evet. Lut aleyhisselam ise Hazreti İbrahim'in nebiliğiyle resulluk yapıyor. Onun getirdiği haberi alıyor. Onun resulüdür. Buna beraber Allah'ın resulüdür. Allah'ın vahiyini taşıyor çünkü. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Evet sadece Hazreti İbrahim'in soyundan değil, diğer soylardan da aynı şekilde Allah'ın Resulleri gelmiştir. Ama Nebilik, Peygamberlik bir tek en son olarak Hazreti İbrahim'in soyundan gelmiştir. Evet. Bir soru neydi? Bir soru daha vardı. Tabirin soyla ilgili efendim Habil, kabil. Evet efendim. Habilin değil de neden kabilin soyundan gelen insanlar dünyada türetilip soyları çoğalmıştır? Evet. Hem habilin soyundan hem kabilin soyundan çoğaltılmıştır. Hayat bir imtihan. Allah kullarına tercih etme hakkı vermiştir. Dolayısıyla mutlaka her zamanda hem müminler olacak hem Müslümanlar olacak hem kafir olacak hem müşrik olacak Nasıl ki gündüzün anlaşılabilmesi için gecenin olması gerekiyorsa imanın, müminin, müslümanın da anlaşılabilmesi için küfrün olması gerekir. Karanlığın olması gerekir. Yoksa ki insan küfürde midir? imandan midir? Onu anlamaz. Onun için her şey ile kaimdir ve ziddiyle anlaşılır. Mümin de Kafire bakınca, münafıga bakınca, müşriğe bakınca anlaşılır. Evet, kıyamete kadar bu böyledir. Ee, Allah ayet-i buyurdu: buyuruyor, insanların çoğu şükretmez, insanların çoğu akletmez, etmez, insanların çoğu iman etmez dedi. Çoğunluk her zaman iman etmeyen çoğunluktur. Evet, bir de başka Nuh Aleyhisselam'ın şeyi mi var Tevrat'a geçtiği üzere Nuh tufanından sonra Allah Celle Celal neden bir daha dünyaya böyle bir bela vermeyeceği için söz vermiştir efendim evet. Allah öyle hüküm vermiştir o kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için örnek olsun diye ibret olsun diye onu öyle yapmıştır artık bir daha böyle bir musibeti bir daha böyle bir belayı vermeyeceğini söylemiştir Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e de, de öyle vaadde bulunmuştur. Allah senin ümmetini toptan yok etmem diye vaadde bulunmuştur. Onlar birbirine düşmesin, birbirleriyle kavga etmesin, çatışmasınlar diye dua ettiğinde Allah buna söz veremem dedi. Birbirleriyle evet çatışacaklar, düşmanlık yapacaklar ama herhangi bir kavim tarafından senin ümmetinin toptan yok edileceğine müsaade etmem dedi. Bu sözü verdi ona. Allah söz veriyor öyle. Evet. Efendim Abdullah Yalçınkaya, biraz önce gıybeti işlediniz. Biz insanlar niye dertlerimizi kullara anlatırız da Allah ile paylaşmayız ki bizim dert ortağımız, yaradanımız Allah olmaz ki kula kula Kulu kula şikayet ederiz. Kuldan bir şeyler bekleriz. Bizim dert ortağımız, Yaradanımız Allah olmaz ki kulu kula şikayet ederiz. Kuldan bir şeyler bekleriz. Evet. Bu bir iman meselesidir. Gıybet onun için şirktir diyoruz. Gıybet, dedikodu, iftira, şirktir bunlar. Eğer gerçek manada iman edip mümin olmuş olsaydık derdimizi, halimizi, Rabbimizi arz ederdik. Duamız olmayınca böyle olur. Duamız olmayınca dertlerimizi başka kullara anlatırız, şikayette bulunuruz. Onların herhangi bir şekilde bu sorunu halletmeleri için de değildir bu. Sadece dertleşmiş oluruz. Evet, insan mutlaka dertleşmek için eee dertleşmeye ihtiyacı vardır. Ama dertleşirken güzel şeyler dertleşmek gerekiyor. Eğer yanlış şeyler dertleşiyorsa bu durumda imanda bir sorun var. Mesela nasıl dertleşebilir? Mesela Rabbimize nasıl kurul olacağız? Rabbimizi nasıl tesbih edelim? Şöyle mi hamd etsek, böyle mi hamd etsek, Allah yolunda böyle mi hizmet etsek, insanlara böyle mi yardımcı olsak deyip dertleşme ihtiyacı vardır. Bu bir ihtiyaç. Aynı şekilde derdini anlatma ihtiyacı da vardır. Ama derdi Allah olmayınca, Allah'ın rızası olmayınca ne yapar? Şeytana uyar, insanları suçlar. Zaten yapılan şey budur. Onları küçümser, hakir görür veya zulmettiklerini iddia eder, eleştirir, çekiştirir, yere küçümser. Hatta olmadığı iftira atar bunu yapamayınca. Bu neyi gösterir? Allah ile bağının koptuğunu gösterir. Allah ile bir bağının olmadığını gösterir. Mümin Allah ile üzülüp Allah ile sevinendir. Eğer Allah ile sevinip Allah ile üzülseydi Allah'ın hesabını yapardı. Çünkü dedi hudu yaparken, gıybet yaparken Allah'a ters düştü. Allah'tan uzaklaştı. Allah'ın yapma dediğini yaptı. Bu durumda Allah ile bir derdi yok. Derdi kiminledir? Derdi nefsi iledir. Nefis şeytan öyle istiyor ya farkında olmadan nefse şeytana uyudu. Onun peşinden gitti. Rabbinden uzaklaştı. Evet, sorun iman sorunudur. Allah ile samimi olma sorunudur. Allah'ı sevme sorunudur. Derdini, Harını Allah'a arz etme, dua etme sorunudur. Dua etmeyince, harını Allah'a arz etmeyince onu arz edecek bir ihtiyaç duyar, onu da insana arz eder. Evet, sorun, iman sorunu onun için. Allah'ı seven mümin, Derdini, halini Rabbine ard eder. Başkasına ard etmez. İhtiyacını Rabbine ard eder. Rabbine hamd eder. Rabbini över. Rabbini tesbih eder. Başkalarıyla işi olmaz. Allah'ın kullarına muamele ederken onlar nasıl kazanır diye muamele eder. Derdi de bu olur. Onları vesile ederek Rabbime nasıl yaklaşırım derdi o olur. Yoksa onları vesile edip Allah'tan uzaklaşmaz. Eğer onlardan dolayı Allah'tan uzaklaşıyorsa imanında bir sorun var demektir. İman eksikliği var demektir. Orada bir ceharet var demektir. Bilmiyor demektir. Allah'tan haşyet duymuyor demektir. Duysaydı Allah'tan haşyet, Allah'tan uzaklaşmak için böyle bir yanlışı, dedikoduyu, gıybeti, iftirayı yapmazdı. Sonra farkında olmadan, evet, bu yanlışlardan dolayı, Allah'a düşmekten dolayı öyle bir uzaklaşır ki geriye dönmek ister de geriye dönemez. Evet, işin bir de böyle bir boyutu vardır. Eğer biri gıybet ediyorsa insanların gönlünden ne yapıyor? O gıybet ettiği kimsenin, kişinin aşağı inmesine sebep oluyor. Onun onun gönlünde, diğer insanların gönlünde ölümüne sebep oluyor. Etini yemek, öldürüp etini yemek budur. Ölü kardeşinin etini. Diyelim ki bu yüzlerce sefer bir insan için veya birkaç kişi için bunu böyle yaptı. Veya bir cemaat için böyle insanların gönlünden onu öldürmeye kalkıştı, çalıştı. Sonra farkına vardı ki Rabbine ters düşmüş, tövbe etti. Bunun tevbesi kabul olur mu? Tebesi kabul olmaz. Bunun tevbesi olmaz. Bunun tevbesinin olabilmesi için ne yapması gerekir? O yerdeki, için yaptığı, iftira attığı kimseyi, o diğer insanların yanında gıybetini yaptığı insanların her biriyle görüşüp, evet ben yanlış yaptım, ben kendime zulmettim, ben Allah'ın emrinin dışına çıktım. Aslında bu kardeşimiz böyle değildi. ''Yanlış olan ben, o değil benim.'' deyip onu tekrar dilirtmesi gerekir. O sevgiyi tekrar onun gönlüne verebilmesi lazım ki tövbe olsun. Tövbesi olmayınca ne olur? Tövbesi olmayınca münafık olur. Bir de bakar ki kalbi mühürlenmiş, işi bitmiştir. Artık geriye dönüşü mümkün değil. Çünkü yüzlerce, binlerce insanın gönlünü bozmuştur o. Hepsini tamir edebilmesi gerekir, buna da gücü yetmez. Evet, onun için gıybet şirktir. Şirkine boğulur. Gıybetten uzak durmak gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya hayır söyleyin ya da susun. Söyleyeceksek hayır söyleyelim. Hayır söylemeyeceksek susalım. Peygamberimiz öyle buyurduysa bize de düşen ona tabi olmaktır. Şeytanın verdiği ve sözüye tabi olmamaktır. Yoksa şeytanın verdiği ve tabi oluyorsak Resulullah Efendimiz'i yok saydık. Bununla beraber Allah'ın emrini, hükmünü yok saydık. Ciddiye almadık demektir. Bundan daha büyük küfür olur mu? Şirk olur mu? Allah bizi böyle küfürden, böyle şirkten vahfaza eylesin inşallah. Efendim Sevim, Barış, Elma Dağ Ankara'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm Hazretim. Sizin gönül ailenizin, Diyar TV'nin ve Ümmet-i Muhammed'in Kurban Bayramı mübarek olsun. Sesinizi duyan tüm ruhlar irşad olsun saygı ve edeple demiş. Devamlı efendim iyi bayramlar Diyar TV. Eğer izin varsa Hazretime yakın bir cep numarası vermeniz mümkün mü? Hizmetlerinize Rabbim Nuru Muhammedi'yi bağlasın. İzleyen kafiri Müslüman edecek nur üzerine olsun saygılar demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimizin duasına amin diyoruz. Allah razı olsun. Buna beraber kardeşlerimiz bir telefonla versinler. İnşallah Bütün mesele zaten bulunduğumuz yere, etrafımıza, gücümüzün yettiği yere kadar hidayet olmaktır, muhabbet olmaktır. Aşk olmaktır, iman olmaktır. İnşallah hep beraber böyle yapmaya, böyle olmaya çalışıyoruz. Bizim başka derdimiz de yoktur. Bir tek derdimiz vardır, o da Allah'ın rızası, Allah'ın dostluğu, Allah'ın cemali. Ebedi hayat, hayatımız, Allah'ın huzurunda hesap verirken mahcup olmamak, kolay bir hesapla hesaba çekilmek, bütün çabamız, gayretimiz, derdimiz budur. Bir de bizimle beraber olan kardeşlerimiz için derdimiz budur. Evet, Allah bizi bir araya getirdiğinde, evet öyle buyurdu ayet-i kerimede, nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah bizi bir araya getirdiğinde, beraber olduğumuzda hep beraber kazanmak istiyoruz. Kazanmış olarak Allah'ın huzuruna gitmek istiyoruz. Ölürken, herhangi bir kardeşimiz vefat ederken, Allah'ın huzuruna giderken, bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılanmasını istiyoruz. Aynı şekilde meleklerin, Resulullah Efendimizin, peygamberlerin karşılanmasını istiyoruz. İnşallah hep beraber bunu kazanmaya çalışacağız, kazandırmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Efendim, Dudu Zarifoğlu İstanbul, göz sevileni arar, sohbet sevilenle yapılır, cennet sevilene güzel sevilen insana selam olsun, Cuma'mız mübarek olsun, hayırlı bayramlar demiş. Allah razı olsun. devam evet. efendim bu Devamda bir sorusu da var efendim buyur. Selamunaleyküm hocam, sizi her gün izliyoruz, Allah razı olsun. Sizden sayenizde, sizin sayenizde çok şey öğrendik. Size sorum, eşim iki yıl önce bypass ameliyatı oldu. O günden beri her şeyden korkuyor ve huysuz, sinirli, çöpülük koşmalar yapıyor. 39 yaşında evli bir kızım var, hasta oldu. Ciğerlerinde iltihap var, hasta yatı ama korkuyor. Durgun halleri beni endişelendiriyor. Dua istiyorum sizden hocam. Şimdiden teşekkürler demiş evet. efendim. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimize şifa versin. Bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa versin inşallah. Her şey mutlaka sevgiyle değer kazanır, güzelleşir. Sevmediğimiz bir şey bizim için değersizdir. Bir kıymeti, bir manası olmaz. Cennette Sevdiklerimizle güzeldir. Bu dünya içinde geçerlidir. Sevdiklerimizle beraber olunca mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Bununla beraber eğer seviyorsak insanız demektir. İnsan sevdiği kadarıyla büyük olur. Sevdiği kadarıyla kâmil olur. Ne kadar çok seviyorsa o kadar büyük, o kadar kâmildir. Allah katında o kadar kıymetli, o kadar değerli, o kadar şereflidir. Çünkü insan aşktan yaratılmış, muhabbetten yaratılmış. Allah onu kendi sevgisinden yaratmış. Onun işi sevmek. Sevmekten başka ondan bir şey yok. Mesele o sevgisini doğru kullanmaktır. Doğru kullandığında nasıl sever? Rabbini sever. Kendisini yaratan Rabbini sever. Allah'ın kendisine nefetiği, o hakikatini, ruhunu sever. Bununla beraber Allah'ın isimlerini, güzelliğini sever. Güzel olmayı sever, güzel yapmayı sever. Allah ile güzel olmayı sever. Allah ile güzelleştirmeyi sever. Eğer böyleyse o Hazreti insandır. Zaten hep beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Derdimiz sevmek, derdimiz Allah'ın bizi sevmesidir, sevilmek. Allah'ın sevdiklerinin bizi sevmesidir. Çünkü Allah'ın bizi sev sevmesi aynı zamanda bizim birbirimizi sevmemiz için gereklidir. Birbirimizi sevdiğimizde Allah bizi sever, Allah bizi severse biz de birbirimizi severiz. Öyle buyuruyordu ayet-i kerimede, estağfurullah. Ee, Resulullah Efendimiz cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Birbirimizi sevmek imanın şartıymış. gereğiymiş. Evet devamında ne buyuruyor? Birbirinizi sevecek bir kelimesi üreteyim mi? O selamdır. Allah'ın selamidir. Selam Allah'ın ismidir. Birine selamun aleyküm dediğimizde ne demiş oluyoruz? Allah'ın selameti üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Hem dünya saadeti hem ahiret saadeti evet sizin için olsun. Allah'tan sizin için dünya ve ahiret saadetini diliyorum. Selam yurdunu, cenneti senin için istiyorum. Bunun için de elimden ne gelirse senin için bunu yaparım demektir. Evet, selam verdi mi biri, karşıdaki ondan artık emin olur. Bu bir dost. Bu benim için hem dünya hem ahiret saadetini, selametini isteyen. Allah'ın selamına, selametine girmem için, Allah'ın korumasına, muhafazasına girmem için bana yardım edecek bir dosttur der. Dolayısıyla böyle bir dua karşısında, karşısındaki onu sevmez mi? Biri bize böyle dua ettiğinde onu sevmez miyiz? seversiz. Aynı duayı bir de biz ona yapıyoruz. Aleyküm selam diyoruz. Hatta bir de fazlasını ilave ediyoruz. Ve rahmetullah diyoruz. Ne buyurdu e, ayet kelimede Bir selamla selamlandığınızda ya ziyadesiyle ya da aynı ile muhabele et dedi. Yani en azından aynısını yap sen de ona dedi. Bu Allah'ın emri. Yani bizim için hayır dileyen birine eğer biz zulmedersek, hayır dilemezsek Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluruz. Allah'a ters düşmüş oluruz. Dolayısıyla ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kendisi için istediğini Mümin, Müslüman kardeşi için de biri istemedikçe Mümin olmaz. Müslüman olmaz. Kendimiz için neyi istiyorsak, evet Mümin, Müslüman kardeşlerimiz için onu istiyoruz. İnsan kardeşimiz için de onu istiyoruz. O da Mümin olsun, Müslüman olsun, kazansın istiyoruz. Efendim Kerem Balcı, İstanbul Kurban Bayramı'nız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekanınız tatlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun. Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran ve gerçekten güzel ve bereketli, kazasız belasız bir bayram geçirmemizi dilerim. Amin demiş Diğer TV'ye. Evet. Allah razı olsun. Ee, çok şairane bir söz olmuş. Allah razı olsun. Aynısını kardeşimiz için, bütün kardeşlerimiz için diliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Efendim Orhan Atlı İstanbul. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm Bana dua eder misiniz? Maddi ve manevi zor durumdayım evet. hocam. Allah razı olsun. Evet. Allah maddi ve manevi bütün Sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Bütün kardeşlerimizin, bütün mümin, Müslüman kardeşlerimizin her türlü maddi, manevi, zahiri, batini, farkında olduğumuz veya olmadığımız bütün sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle, ikramıyla muamele eylesin inşallah. Allah kerimdir, kerem sahibidir, Allah vehabdır, karşılıksız hibe edendir. İnşallah Allah vahab ismile tecelli eder, hibe eder İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Efendim bir soruyla beraber izniniz olursa ara verelim inşallah. Buyur. Efendim Ayınur Kara İstanbul, hac ibadetini istediğimiz zaman yapabilir miyiz? Evet. Hac ibadetini istediğimiz zaman yapamıyoruz. Hacın belli günleri vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu, hac arafattır. Hac belli aylardadır bu ayet kelime de. Bununla beraber hac Arafattır. Mutlaka Arefe günü Arafat'ta bulunmak gerekiyor. Hac'ın olabilmesi için. Ömre başka, hac başkadır. Diğer zamanlarda istediğimiz zamanda yaparız ama hac olmaz ömre olur. Bu zamanda şimdi daha doğrusu ömre acaba hacin yerine geçer mi diye sorulsa daha doğru olur. Bence bize göre evet, ömre hacin yerine geçer. Neden? Çünkü şartlar, imkanlar müsait değildir de ondan. Biri ömreye gittiğinde evet, hacin bütün gereklerini yerine zaten getiriyor. Özel olarak Arafat'a da çıkmak gerekiyor. Diyelim ki haca yazıldık, zaten görüyoruz üç sene, beş sene, yedi sene, sekiz sene daha çıkmayanlar vardır. Ömür kifayet etmedi, Öbür tarafa gittiğinde, evet haca niyet etmiştir ama gidemedi. Ama hacın sevabını arabilmek için böyle bir bekleyiş gerekmiyor. Ne, yap ne yapılması gerekir? Ömre yapılması gerekir. Ömre yapıldığında evet, hac vazifesini yapmış olur. Hac demek ziyaret demektir. Allah'ın kulları üzerinde o beyti hac etmek, kulları üzerindeki hakkıdır dedi. Bütün insanlar üzerindeki hakkıdır dedi Allah. Allah'ın hakkını yerine getirmiş olduk. Beyti ziyaret ettik. Hac edemedik ama yani e, o belli zamandaki, belirli zamandaki hacı yapamadık ama Allah'ın emrini yerine getirip beyti ziyaret etmiş olduk. Onun için hacı beklemiyoruz. Bir ömre yapalım. İnşallah hangi zaman olursa olsun o hacın yerine geçer. Buna beraber imkanımız varsa ayrıca yazılalım. Onu bekleyelim artık. Çıktığı, çıkana kadar ömrü ve eder mi? Etmez mi? imkan olur mu? Olmaz mı? Onu da Allah bilir, ameller niyete göredir. Çıkmasa bile bizim niyetimiz öyle olsun, ee, yazılalım, çıksa, imkanımız olmasa bile hiç olmasa niyetimiz belli olmuş olsun. Ama bizim tavsiyemiz herkesin bir sefer olmuş olsa bile beyti ziyaret edip Allah'ın emrini yerine getirmek için bir sefer dahi olsa bir ömre yapması gerekir ki onu hacin yerine de kabul etmesi gerekir. Gönlünün de böyle olması gerekir, rahat olması gerekir. Allah hacı ayrı, ömreyi ayrı emrediyor. Mesela hac yaptığınızda eğer ondan önce ömreyle nasiplenmek isterseniz dedi, bu durumda ihramdan çıkarsanız ayrıca kurban kesmeniz gerekir dedi. Yani hem hacci hem umreyi beraber yapabiliyorsun. Ama hac zamanı ne zamandır? Evet. Arefe günü Arafat'ta da durması gerekir. Sonra Kurban Bayramı günü, ilk günü tavaf yapması gerekir ki hac olmuş olsun. Evet, hacın zamanı vardır. Kurban Bayramı günüdür, Arefe günüdür. Günleri bellidir. Yani diğer zamanlardaki de ömre olmuş olur. Allah'ın beyanıyla ben teşekkürler. Teşekkür Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.